Zindana varınca, Yusuf, ey doğru sözdü, rüyada yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi.''